Allahu minash shaitan war sabbal ham. Lakin raziyyat Allah an ilmi fi kulubin fenazresihi netali minzad ve tan kariba ve ma alimi kesiroten kesiroten ya xuzunha okyanol <gülüyor> nazizin hakimı. İlahına salık ulum 44. Sohbet Fethi Suresi 18. Ve 23. Hatibidir. Cenab-ı Hakın fenazemizin. Beyan ettiği şekilde Kur'an'ı ı Sünnet-i Sen'in anlamına bizi İşte okunan ayet-i kerimede, 60 ayetten sonra okunan ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası. Kâbe'yi tamir ettiler değil mi? Oğluyla beraber. Son ne dediler? Kabe gibi bir beyti yaptılar. Sonunda ne dediler? Rabbana tekabbel minna. Ya Rabbi bizden kabul et. İnne kente semulalim. Sen bizim sözümüzü işitirsin. Niyetimizi de bilirsin ya Rabbi. Bizden kabul et. İnşallah biz de her işimizden sonra ya Rabbi kabul et diye dua edelim. Ya Rabb'im Cenab-ı Hak namazımızı, niyazımızı, ibadetimizi kabul eylesin. hizmetlerimizi kabul eylesin. Eğer kabul etmezse, zay olursa o zaman ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz. Ya. Mevla Teala cümlemize ihlas nasıl eylesin inşallah Risale-i Khusiye'den <gülüyor> <gülüyor> eğer bin yıldırsa Allah bir salik, muradi olmasa Allah malik, sevap asla verilmez belki halik, isim maksut değildir belki malik. Murad kıl zatı hakkı gel gidelim cemaat-i bâkeman'a seyrederim. Enbiya suresinden Biyat-ı başlıyor. Esselam-ı Zülillah. وَمَا رِسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَاءَ النُّحِينَ اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَا ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ve senden evvel ancak kendilerine vahyeder olduğumuz bir takım meşrekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehrinden sorun." Buluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden evvel geçen peygamberler gibi tevhid kanunu üzere geldi. Bunu bilmiyorlarsa bilenden sorulmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yapılan işkenceler ziyadeleşince onlara Habeş topraklarına hicret etmelerini emretti. Orada iyi bir melik var. Onun yanında ne bir kimse başkalarına zulmeder ne de bir kimseye zulmedilir. Allahu Teala Müslümanlara bir açıklık bir ferahlık verinceye kadar orada kalınız buyurdu. 11 erkek ve 4 kadın 15 kişi geceliğin gizlice çıkıp Habeştan'a gittiler. Mekke'den ayrıldılar. Bu icret Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinin 5. yılında vakı oldu. Bir müddet sonra da Cabir İbn-i Talip Habeştan'a icretti. Ondan sonra Müslümanlar birbiri ardından Habeşistan'a göç etmeye başladılar. Müslümanların bu hicreti Mekke müşrikler arasında endişe et meydana girdi. Hicreti önlemeye ve gidenleri geri çevirmeye şebbis Bir heyet seçtiler. İçlerinden Amr İbn başkan tanediler ve onlar Necaşi as, as Hamaya gönderdiler. Yanlarında krala hitapında yazılmış bir mektup ve çok kıymetli hediyeler var. Kureyş tarafına gönderilen heyet Habeşistan'a vardı. Necasi As-Sham'a'nın huzuruna çıktı. Mektup ve hediyeleri ona takdim etti. Ama bin az necasiye el melek, içinizden içimizden biri türedi. Kendisinin Peygamber olduğunu iddia ediyor. O senin camini ıpsat için bir takım kimseleri gönderdi. Kureyş bizi sana bu sebepten dolayı yolladı. Biz bunları haber vermek için geldik. Ayrıca onların habersinden geri çevirmesini de istiyoruz. Dedi. Necasi durumu bir de onlara soralım. Dedi ve. Müslümanların yanına getirilmesini emrettiği Necaşi onlara arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa ve annesi hakkında ne diyor diye sordu. Necaşi'nin bu sorusunu Câfir bir i Talip radıyallahu anh cevaplandırdı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem İsa Selam hakkında o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın kelimesidir. Allah'tan bir ruhtur. Allah onu Meryem'in rahmine ilka etmiştir diyor. Meryem hakkında da kocasız ve bakire buyuruyor dedi. Necaşi yerden bir ağaç aldı, parçası aldı. Orada hazır bulunanlara gösterdi ve sahibiniz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam İsa Aleyhisselam'ın söylediği söz üzere şu ağaç parçası kadar dahi bir ziyade etmiyor diyerek Cahir-i Nevi Talib'e tasdik etti. Ya. Dinler Allah'ın diniydi, Hepsi aynısıdır ama pozdular. Ya. Bilen biliyor bak. Necaşi tekrar müminlere hitaben sahibinize Muhammed sosa Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'dan bir şey biliyor musunuz diye sordu Meminler evet biliyoruz dediler. Ne okuyun dedi. Cafer ibnü Bi tarim Meryem suresini başından sonuna kadar okudu. Orada bulunan alimler, abidler Cafer'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in manalarını anladılar. Eskiden bilmiş oldukları hakikatler ve Kur'an'ın belâatı kalplerini titretti ve sözleri bu sözler bizim İncil'e benziyor diyerek ağlamaya başladılar ve Rabbena lena ala nu'minu billa salihin bize ne olur ki Allah'a ve bize hak ile gelene iman etmeyelim. Halbuki biz ümit ederiz ki Rabbimiz bizi salihler olan kavimle beraber cennete girdirir. Maide suresi 84. ayeti Orada söylediler. Cenab-ı onların sözünü kendisi bize aktarıyor. Mümin olmalarının mükafatı olarak Üce Allah sözleri tarafından şöyle müjdelenir. Fe sabehumul maqalu fiha ve zalika Artık Allahu Teala bu söylediklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetleri içlerinde bediyen kalıcı olmaları üzere ihsan buyurdu. Bu ise muhsin olmalarının mükafatıdır. Ne güzel ayetler. Ne tatlı ayetler diyor. Yukarıdan attığımız olayın asıl tatlı yeri şurasıdır. necaş Asama ulemasına İsa Aleyhisselam bile kıyamet günü arasında bir peygamber geleceğine dair bizim kitapta bir haber var mı? diye sorar. Onlar da evet var. İsa Aleyhisselam bize bunu, onu müjdelemiş ve buyurmuştur ki men bihi fakat amenebihi ve men bihi fakat keferebihi demiştir. Ona iman eden bana inan, inanmıştır. Onu inkar eden beni de etmiştir dediler. Bunu bildiren ayet yerine Saff suresi 6. ayettir. İsa Meryem'e beni İsrail inni Resulullah aleykümselam musaddika lima ben ediye ve mübeşşiran biresuliy yeti min ba'de ismihi Ahmed. Meryem oğlu İsa aleyhisselam dedi, dediği vakit hatırla. Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek olan bir peygamberin mücidisi olarak geldim ki o peygamberin ismi Ahmet'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evel var isimleri, Ahmet, Muhammed, Hamid, Mahmud. 104 tane isim var. Konuşma ve ağlaşmalardan sonra Recaş-ı Asama, Çafer'e ve arkadaşlarına siz benim topraklarımda emin kimseler olarak kalınız. Kimse size dokunamayacaktır dedi. Necasi bilmiyordu ama bilenlere sordu. İnsan uzun kulaklı gibi olmamalıdır. Sormak lazım. Sorulmazsa üzerine binilen uzun kulaklı hımar kendisine binenden daha hayırlı olur. He? Çünkü hımar tutatapmaz, tapmaz. mevla olmaz. İçki içmez. Kumar oynamaz. Şarkı söylemez. Bir anırır yani. Onun anırması günah değil ya. Şarkı türkü söylemez. Zina etmez. Çıplak gezmez. Vazifesini de bilir. İnsan taşır, su taşır, yük taşır. Bir merkebi düğüne götürmüşler. Arkama semerimi koyun demiş. Ne yapacaksın? diye sormuşlar. Olur ki su taşımak gerekir demiş. Bakınız eşek vasıvesini yapmaya hazır. İnsan ise iki dekat namaz kılmaktan kaçıyor. Vay bize, vay bize, vay bize. Ehli zikirden olan Mustafa Esmet'in soruları aramızda sayılır. Tarikatı, zikri ondan öğrenelim. İlla soralım. Çünkü yoldayız şaşırırız. Sormazsak Feydullah'a gidiyorum diye Türkistan'a giden adama benzeriz. Geri gelip tekrar Kabe'in muazzamaya hareket etmemize ömrümüzde yetmez bu sefer. Mevle Teala <gülüyor> Bilmiyorsanız eğer bilmiyorsanız zikir yerine sorun. Bilenlere sorun. Ehli zikir demek ilim yeri demektir. Eğer tefsir bilmiyorsanız tefsir bilenden sorun. Eğer hadis bilmiyorsanız hadis bilenden sorun. Eğer akai'di bilmiyorsanız akai'di bilenden sorun. Eğer tasavvuf bilmiyorsanız tasavvuf bileninden sorun, eğer fıkıh bilmiyorsanız fıkıh bileninden sorun, eğer tıbbı bilmiyorsan tıbbı bileninden sorun. Her mesleğin bir bileni vardır, her hususta ne gerekiyorsa onu bileninden sormak lazım. Meslek, masdal mimidir. Usul, gidiş demektir. Tasavvuftaki manası sülük etmek demektir. Sülük, bir zikir yoludur. Zikrullah en büyük bir meslektir. Tabii ki ehline diğer mesleklerin hepsinden daha fazla soracaktır. Aşılanmadan olmaz biliyorsunuz. Ağaçların çoğu aşılanmadan meyve vermezler. Bazıları aşısız da meyve verirler. Ama aşılanmış gibi meyveleri de olgun ve tatlı olmaz. Nasıl ki ağaçların büyüp meyve verebilmeleri için aşıya ihtiyaçları varsa insanın da meyve, manevi olgunluğa erişebilmesi için manevi bir aşıya ihtiyacı vardır. Aşısız manevi olgunluğa erişilemez. Bugün tarikat inkardan der, evvelki alimlerin kitaplarına baksınlar, onlar okusunlar. Oralarda pek çok deliller bozaklardır. Büyük Şeyh Efendi İsmet Kararılık'ın suratı anlatmıştır. Bir gün Resulullah Efendimiz'in kabri şeriflerin yanındaydım. Kemal edebile oturuyordum. Mane bir heyet geldi. Bana ki senin yeryüzünde Ehlullah, ehl ehli zikrin reis seçtik. Estağfurullah. Buna layık değilim dedim. Allah-u Teala seni layık etmeye kadirdir buyurdular. Büyük Şeyh Efendi işte böyle sine bir ehl-i İçinizden en az üç kişi risale ezberlesin. Seksiyi okumak büyük şehrin diye sormak demektir. Allahu Teala'sları o muhterem zatı yüksek kemale erdirdi. Bu büyük yolu bize öğretmesi için onu vazvedirdi. Bakalım dersimizde bize ne diyor: Eğer bin yıl ise Allah bir salik, muradi olmasa Allah malik. Eğer bin yıl bir adam, bir salik, bir derviş, eğer bin sene Allah Allah Allah diyerek zikese, fakat bu zikir ile muradi, zikirin sahibi Allahu Teala olmasa ne olur? sevap asla verilmez. Belki Halik isim maksut değildir. Belki Malik. Ona sevap bile verilmez. Kendisi asla sevap alamaz. Peki de helak olur. Yani emekleri boşa gider. Kast isim değildir. Bilakis o ismin sahibidir. Murat kıl zat hakkı gel cemali mahkemesi. O halde Allah-u Teala'nın zikrederken Hak Teala'nın zatını murat ette gel gidelim. Kemal-i ta kendisi olan. Mevlata'nın cemaline doğru seyredeli. Salik derviş Mevlata'nın ismi şerifini lisan ile veya kalbine okurken kalbinin muradı, kastı, maksudu hatırladığı zat-ı pak suhani olmalıdır. Aksi halde maksadı erişilemez. Salik'in zikirle ile muradı zikirin sahibi olan allah Teala olmazsa onun zikrine asla sıhhat da verilmez. Belki o helak olur. Onun vakitleri boşa geçmiş olur. allah Allahu Teala, Allah Allah derken kastı Kastolun Allahu u Teala'nın ismi değil, O'nun sahibi olan Allah'ın zatıdır. En kolay sanat sepet örmektir. Lakin O'nu dahi bir ustadan örmek lazım. Öyleyse tarikat en ince meslektir. O nasıl kendi başına olsun? Olmaz. Şeker kelimesini biliyorsun. Bir gıdan midir? Tatlı değil mi? Şeker ismini söylediğim, söylediğimizde, şeker şeker dediğimiz zaman ağzımızda tat var mı? Tat olur mu? Hayır. Tat isimli değil, şekerin kendisindedir. Her şey bunun gibidir. Zikir de bunun gibidir. Dil Allah Allah derken kalp dağı taşı düşündüğü zaman o zaman zikir yerini bulmaz. Şekerin ismini söylemekle ağza tat gelmez. Ancak o şeker kendisini ağza koyunca tat alır. Allah kelimesi de bir isimdir. Onun müsemması varlığı kendine olan kemal sıfatlarını kendine toplayan bütün kainatın ve canlıların yaratıcısı hakiki mabut olan Mevla Teala'dır. Onu kaçıracaksın sadece Allah ismini söylemekle olmuyor zikredenin. Zikrederken kalbinin gözünün o ismin sahibi olan Mevla Teala'nın zatına bakması gerekiyor. Ancak o zaman yapılan zikirde tat alınır, gerektiği üzere faydalanılır. Siz zikrederken Mevla'ya bakmamız lazım. Nasıl bakacağız? Sebabuta. İşte Madem ki yapmayacaksın rabta, ne işim var bu kapıda? Madem o ne işim var ya? Ben de bahak hem şu şiru şekerst, kul mevla ile süt şekerin durumu gibidir. Nasıl şeker sütleri gibi kul da mevla'nın nurunda varlığında eriyip gidecek, kul fenafillah makamına böylece ulaşacak. Kurasel netice-i meram, kalbin gözünden bütün dünya ve ahiret düşüncelerini silmek, eritmek lazımdır. Ancak o zaman kim kalır? Allahu Teala, yarının rahimin bizi şimdiye kadar çeşitli kültürlerin ettiğin gibi Bundan sonra da rütuflarına mazhar eyle. Amin. Amin. Kalbimizin gözü o ismin sahibi olan Mevla zatına baktığı zaman ancak o zikirden tad alınır demiştik. Asıl tadı o ismin sahibini kalbimize yerleştirirsek alırız. Biraz kutsu La yese'uni erdi ve la semai ve lakin yese'uni kalbi abdil mümin beni yerim ve göğüm almaz ancak mümin kulumun kalbi alır. Yerler gökler mekandır. Müminin kalbi ise la mekanidir. Mevla Teala mekana ama la mekanı olan mümin kal kulun kalbine sığar. La mekan şehrinde bunca hangah var. La mekan şehrinde mekansızlık bölgesinde diyor bir sürü tekke var. İşte o oh, tekkeler Mevla'nın tecelli yerler. Allah-u Teala Allah Allah derken katte o ismin sahibi Mevla Teala olmalı. Mevla kalbe girmesi bir kimsenin bizim evimize girmesi gibi değil. Ha? Kalbin sarayını pak eyle, eyle pak şayet gelir sultan sana. Yani kalbini temizlersen sultan olan kainatın sahibi sana gelir, sana nuruyla tecelli eder. Mısrası gereğince kat temiz tutmalıdır. Efendi babam kutuzları, şeyh Ali Rıza Bezaz kutuzları ne? Ona demiş ki, yarın davete hazret yok, sen yerini temizle o gelir.'' buyurdu. Yani ''Ya Rabbi gel gel.'' deme gerek yok, sen kalbini tertemizle. O zaten nuru gönderiyor. Hemen gönlünde onun nuru parlar. Dilimizde Ahmet, Ahmet derken kalbimiz Mehmet'e baksa, o zaman Ahmet'e bakar mıyız? Bakmış sayılır mıyız? Hayır. Biz dilimizde Ahmet derken kalbimizde de ona bakıyorsa, o zaman biz Ahmet'i zikretmiş oluyoruz. Zikrullah kolay değil. Kolay olmasını da istemeyin. Kıymetli şey zahmet ister. Ya. Zikrullah kolay değil. Kolay olmasını da istemeyin. Kıymetli şey zahmet ister. Ya. sur Araf'ta şöyle buyuruyor. Ve adna Musa selasini söyleyile. Biz Musa'ya 30 gün oruç tutmasına karşılık ona Tevrat'ı vereceğimizi yahut kendisiyle konuşacağımızı vaat ettik. Kendisiyle görüşmeden evvel Mevla Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'la oruç tutmasını, böylelikle kalbini iyice temizlemesini emir buydu. Musa Aleyhisselam da Mevla Teala'nın emri yerine getirilmek üzere zilka dairinde oruç 30 gün oruca devam etti. 30 gün bitiminde ağzında hasıl olan kokuyu gidermek için harnur har har har ağacından bir misvak yaptı ve dişlerini misvakladı. Mevla Teala, ya Musa sen bilmedin mi oruç tutan kimsenin ağız kokusu bana miskten daha güzeldir. İspakla giderdiğin o güzel kokunun yerine gelmesi için 10 gün daha oruç tutman lazımdır buyurdu. Ve tem ve mikatu Rabbi'yi erbanin eyle. tanettiği vakit 40 gece 40 gün olarak tamamlandı. Bayitir'e bayan olduğu üzere 30'a 10 gün dahil edildi. Sonra Musa Aleyhisselam kardeşine, Musa Aleyhisselam kardeş Harun'a şöyle dedi. Kavmimin içinde yerimi tut ve onların hallerini düzeltmeye çalış da fesat çıkaranların yoluna gitme. Bu millet koyun gibi beklemeyi ister. Yoksa ortalık koyunun serbest kalınca baba parçayı götürmesi gibi olur ha. وَلَمَّا عَجَاءَ مُوسَى الْمِيْكَاتِنَا وَكَلَّمُ رَبُّهُ Musa kendisiyle konuşacağımızı vaat ettiğimiz vakitte gelince Rabbi ona kelamını vasıtası olarak söyledi. Mevlâ Teala'nın kelamının Musa'nın çok hoşuna gitti. Heyecanlandı ve Kader Rabbi erini enzuleki Ya Rabbi bana cemağını göster sana bakayım dedi. Evlâ ya Musa ben o kadar ucuz ucuz muyum? Şuaybe Aleyhisselam kızını almak için 10 sene çalıştı. Beni öyle hemen nasıl göreceksin? Efendim bizim yorumu düzlüyor musun? Bunları niye atıyoruz? Zikrullah kolay bir şey olmadığının anlaşılması için. Ya bir ev almak için 30 sene, 40 sene çalışıyorsun. Gene de olmuyor. Yok kredi, banka memleket falan, borçlanıyorum. Onlar öyle hoşumuza gidiyor da zikrullah zor olunca ya yapamıyorum edemiyorum, devam edemiyorum. Ara verdim bıraktım. Bir kere bu verdiğin sözü tut. Dünyayı unut, nefsini yut. Evet. Allah Teala Musa'ya selam, "Beni asla göremezsin, kale Fakat şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde, o dağ yerinde durursa sen de beni görürsün." buyurdu. Ne zaman ki Rabbi o dağa tecelli etti, o dağ paramparça etti. <gülüyor> Dağı lem ta etti. Allah'ın nurları da akınca, aksedince da unufak oldu. Ya Musa semdap bunu görünce bayıldı. baylar yere düştü. Sonra ayrılınca söyledi. Allah'ım seni tenzih ederim. Dünyada seni görmeyi istemekten tövbe ettim ve ben müminlerin buna inananların ilkiyim. Ya. Halbuki Musa sem kavmi de ne demişti. Ya Musa, lan nü'min eleke hatta ner Allah'a cehreden. Ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız, imat mi yetediler. Bunun üzerine ne oldu? Ya yani ne mi oldu? Hepsi helak oldu. Hz. Musa Aleyhisselam'ın ne kadar da edebi terk ettiler, ne kadar da bir iş yaptılar. Musa Aleyhisselam bir peygamberdi, ileri gitmemesini bildi. Edep çok güzel şeydir. Edebe daima verilmek lazımdır. Demek ki dünyada bu gözümüzle Allahu Teala göremeyiz. Ahirette ise bizlere öyle bir kuvvet verecek ki Mevla-u cemalini göreceğiz. Bize bunun manasını açan bir feyt vardır. Ela feantini kalben tera min cesaretil usut ve in el feyteni kablu saleben Ey Allah'ım bana öyle bir kalp ver ki ben de aslanların cesaretini göresin. Her ne kadar bundan evvel beni tilki bulduysandı yani mektubatta bize Mevla öyle bir nur verse o zaman biz de her şeyi görürüz, dünyayı kaldırırız. Ya Rabbi bizleri ahirette kardeşlerimize, meşayihimiz, hocalarımızla beraber fazu kerimine cemalini hakkıyla görebilmeyi nasip eyle. Amin. Kalp acayip bir şeydir, anlaşılık gibi değil. Kalp de orada dur, kalp de orada dur. Anlayamazsın onu. Onun hünerleri çoktur. Kurban olduğum Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de bizlere neler buyuruyor? Bizlere Kur'an-ı Kerim'in inzar buyurmasaydı biz katiyen bunları bilemezdik. Kürsüvinde buyurmuştu Peygamber. Murat kıl zat hakkı gelgiden cemale mahkemanı seyredelim. Gerek lisan ile, gerekse kalp ile Mevla Teala izlederken kalbin gözü de Mevla Teala'nın zatına bakmalıdır. <gülüyor> Tarikata giren bir salik derviş alem imkanında olan letaifleri yani şu alemdeyiz. Biz de bunlar teşevveler esma sıfat dairesine çıktığında bu alemden çıkıp arşın dışında esma ve sıfat tailesi var. O makama ulaştığında varlığında bulunan ademden kurtuluyor. Yani beden, varlık, maddesel alemden kurtulmuş oluyorsun. Sonra birinci asıl, ikinci asıl, üçüncü asıl derken ne zaman Zat-ı Pakistubaniye'yi işte o zaman Büyük Şeyh Efendi'nin şekilde zikretmiş olur. O zaman işte Mevlâ Teala'yı görür gibi zikretmiş olur. Yani şimdiki zikirlerimiz hep suret. Tarihata ilk girenler yaptığımız giden feyiz alamıyoruz diyorlar. Henüz latayifleri uruç yükselmediğinde. Bu alem mevla ile aralarında perde oluyor. Zik ederken müsemma'dan hamlete olamıyorlar. Bunun çaresidir. Bunun çaresi rabıtaya devam etmektir. mevla yanında olduğunu hissedemiyorsan, devamlı mevla ile beraber olanı hatırlarsan, onu hatırlamış olursun. İspahû me Allah, ishabû me ve bu kaideye göre Allah ile beraber olun. Eğer Allah ile beraber olamıyorsanız, Allah ile beraber olanlarla olun. Ya, işte olan zat, devamlı allah Teala'nın huzurundadır. Allah-u Teala beraberliği yakalamıştır. Sen de onunla beraber olursan, Mevla ile beraber olmuş olsun. Ya arkadaşlar, demek ki Allah-u allah sünne göre olmazsa, istendiği gibi olmazsa, ne oluyor? İsabetli oluyor. Musa selam işte Cenab-ı Hakk'ı görmek istedi ama dünya gözüyle olduğu için olmadı. Efendimiz Aleyhisselam dünyadan çıktı, ahirete geçti, Mevla Teala'yı baş gözüyle gördü. İşte onun yolu bize sünnet oldu. Ruhumuz, ruhumuzla miraç bu şekilde mümkündür. Cenab-ı Hak cümlemize nasip inşallah. Dersimizin ayetine başlayalım diyor ama burada çok güzel malumatlar var. Fazla bir şey değilmiş korkmayın. Şimdi bitiririm. Arlanmayın. Bir kelimeyi şahit okuyalım da uyanları bir hafta uyandıralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü emne Muhammeden abduhu ve Bunları dinleyelim, belleyelim etrafımızda insanlar bunlardan bahsedelim. Politikayı, yemeği, içmeyi spor bırak. Onların neticesi yok. Hem de faydasından çok zararı çok. Yani seni de zarara sokar, bak tersin yapamazsın, soğursun. Zikretmeyince ne oldu bu sefer? Kafirlerin işi konuşur, konuşulur, kafirlerden bahsedersin. Halbuki biz kalbi uyanıklardan basmamız lazım ki onlarla beraber olalım. Ama kafirlerden bahsediyoruz. Dünyacılardan bahsediyoruz. Gittikçe dünya gibi olduk, betonlaştık. Yani, Feyzimizin gelmesi için, açılması için devamlı bu işlerden bahsetmek lazım. Bunu ehli bulmak lazım. Gel, ne diyor Ashab-ı Gel bir saat iman edelim. Yani gel bir saat imandan konuşalım. Bir araya geldi zamanlar. Gel bir saat iman edelim. Yani bir saat İmandan konuşalım. Dersini nasıl yapıyorsun? Ne zaman teheccüde kalkıyorsun? Kalkabiliyor musun? İşte nafile oruçları tutabiliyor musun? İşrak kuşluk teheccüd kılabiliyor musun? İşte şöyle yaparmış, Efendimiz böyle yaparmış. Ya şöyle demiş, böyle demiş gibi şeylerle birbirimize teşvik verelim. inşallah. O hayır işlediği zaman korkma sana da yazılır. Kıskanma yani. Birisinin hayır işlemesine sebep olursa onun kadar da sana yazılır. Şimdi bu ayetler Fetih Suresi'nde kafirler Efendimiz Aleyhisselam'a ve müminlere çok ezek ediyorlardı. Bu durum karşısında Efendimiz Aleyhisselam ve Müslümanlarla Mekke mükerremeden Medine bin etmek zorunda kaldılar. İşte bu hicretin üzerinden 6 yıl geçmişti ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir gece rüyasında ashabı ile birlikte korkusuzca girip Beytullah'a taaf ettiklerini, bazılarının başlarını tıraş ettiğini, kazıdığını Bazılarının saçlarını kısalttığını gördü. Yani ihramdan çıkarken baştıraş ediliyor ve veya kimisi kısaltıyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem bu rüyasını ashabına anlattı ve onlara umre yapmak için Betulla gideceklerini, hazırlanmalarını emretti. hazırda tamam olunca yola koyuldular. Hudeybi'ye geldiklerinde Resulullah Sallallahu Aleyhi Efendimiz ashab-ı kiramdan Hıraş İbni Ümeyetül Huzai'yi Huzai gelme sebeplerini Kureyş Eşramı'na bildirmesi için elçi olarak gönderdi Mekke'ye. Ras Adası'na, Krüşmüşlüklerin yanına varıp biz buraya ancak umre yapmak maksadıyla ihrama girmiş olarak geldik. Yanımızda da kurban için alınmış develer bulunuyor. Beytullah'a edeceğiz, İran'dan çıkıp geri döneceğiz dedi. Ancak Krüşmüşlükleri Ras Adası'na bindirdiği deveyi poaz Kendisini de öldürmek istedilerse de haberli bir zat onu himayesine alarak serbest bıraktırdı. Dünyaya şahidir. Elçiye bile eman vermiyorlar. Ama kendileri de aman bulamadı. Eman da bulamadı. Kıraş radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi güçlükler dönebildi. Başına gelenleri haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa Hz. Ömer'i göndermiştirdi. Hz. Ömer Ey Allah'ın Resulü! Kureyşler benim kendilerine olan düşmanlığımı, onlara ne kadar katı tarandığımı bilirler. Ben onlara itimat edemem. Şayet bir eczaya maruz kalırsam, Mekke içinde beni müdafede edecek kimsem de yoktur. Osman'ı gönderirseniz adı orada onun akrabaları ve yakınları vardır. Onu korurlar hem de kureşler onu severler. Bununla beraber Makkak surette benim gitmemi istiyorsanız giderim buyurdu. Hazretleri'nin tavsiye üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Osman'ı yanına çağırdı ve Kureyş eşrafına elçi olarak onu gönderdi. Onun da onlara muharebeye gelmediklerini yalnız Beytullah'a ziyaret ve Umre için geldiklerini haber vermesini söyledi. Sonra da onlara İslamiyet'e davet etti buyurdu. Mekke'de bulunan mümin erkeklere ve kadınlara Mekki i fethedileceği müjdesini de söylemesini allah Teala'nın dininin yakında Mekki i mükerremede izhar edileceğini haber vermesini de istedi. Görüyor musun? bu müjde. İnşallah Cenab-ı Hak bu müjdelere bize de nasip eylesin inşallah. Hazreti Osman radıyallahu anh Kureyş'e gitti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini onlara tebliğ etti. de ona istersen Beytullah'a taahh edebilirsin fakat hepinizin gelip Mekke'ye girmeniz olmaz, ona yol yok." dediler. Bakınız Hazreti Osman'ın kabul ediyorlar da Kainatın Efendisi'ni kabul etmiyorlar. Görüyor musun adamlar? Ben sana aşık olunca Ey Şerif sen olmaz mı? Tü alem Ey Latif Dünya bahret ahiret Mevla Onları istediğine verir. Resulullah sallallahu anh, Allah tarafından sevilmiştir. Böyle büyük Kainatın Efendisi'ne Kainatın kendisi hürmetine yaratıldığı zatı kabul etmediler. Akılsızlar. Zaten akıllar olsaydı kâhılmazlardır. Mekke'den yapmış olduğu teklife Hz. Osmano'da olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben de etmem diye cevap verdi. Evet, Amanta veriyorlar. Ki, sen tavaf et. Böyle yağma yok. Menfaatçiliği bırak. işin büyük meseleye gözünü dik. Kureyş müşrikleri Hazreti Osman'ın buradan çok şey çıkar ha. Bu o Hazreti Osman'ın tavranışından çok binlerce mesele çıkar ha. Ya binlerce insana binlerce mesele çıkar ama kim örnek alacak? Kureyş müşrikleri Hazreti Osman'ın bu sözüne kızdılar. Onu bir müddet yanlarına tuttular, bırakmadılar. ashab Hazreti Osman'ın elçi olarak Mekke'ye gittiğinde onun Kabe'yi edeceğini zannetmişler ve ona imrenerek Ya Osman Beytullah'a kavuştu, onu onu etti, ne mutluluk demişlerdi Efendimiz bizler bizler tavftan olmuş bir haldeyken, hiç sanmam ki Osman Beytullah'a tavf, biz sizi tavf etsin, buyurmuştur. Görüyor musun? Ya, ne itimat, Hazreti Osman Mekke'de bulunduğu müddet içerisinde, orada bulunan müminlerle görüşme imkanı bulmuştu. Onlara Efendimiz Aleyhisselam'in müjdesini de bildirdi. Ya kıyamet koptu işte o zaman. Niye? Çünkü kafirler iyice moraldılar. Hazreti Osman radıyallahu anh daha sonra bu hususta demiştir ki Mekke'de görüştüğüm müminlerden bir etekle bir kadına Resulullah sallallahu müjdesini haber verdiğim zaman onlar sevinçlerinden hüngür hüngür ağlamaya başladılar. O kadar ağladılar ki neredeyse ağlamaktan öleceklerdi. Hazreti Osman radıyallahu anh Mekke'deyken Resulullah sallallahu efendimiz ile sahabelerine sahabilerine Hz. Osman'ın öldürüldüğü hakkında haber gelmişti. Kendisi Mekke'deyken bir ayara çıktı. Hz. Osman öldürülmüş dediler. Efendimiz sallallahu sellem, bu haberi alınca hal böyleyse Mekke müşrikleriyle çarpışmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurdu. Sonra halkın yanına çağırıp Yüce Allah bana biat yapılmasını emretti. Hepiniz Allah'ın ismi üzere gelip biat ediniz dedi. O sırada Müslümanlar ağaçtan altlarında altlarına dağılmışlardı gölgeleniyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi biat emrini duyunca derhal yerlerine fırladılar. Hemen Allah'ın Resulüne gelip biat ettiler. Bu biat Hudeybiye'de yeşil bir Sembure ağacın altında yapıldı. Yapılan biat Allah rızası ile müjdelendiğinden bu biata biat-i rıdvan, o ağaca da şecere-i rıdvan demiştir. Ya Allah razı olduğu bir biat ve o ağaca da şecere-i rıdvan demiş. Hazreti Mehmet o ağacı kesti. Ha. Niye? Niye? Hazreti Ömer radıyallahu anh halife o ağacı kestirdi biliyor musunuz? Millet de ağaca tapınmasın diye. Yani bizim millet sonra tazım edeyim bu sefer ölçü kaçırırlar diye. Onu şey yaptı. O dönem öyle. Çünkü insanlar yeni İslam'a giriyorlar. Yeni bir şekil alıyorlar. O yüzden her şey men edildi. Şimdi artık Allah'tan başlasın ibadet olmaz. Bir Müslüman iman sahibi olan bir Müslüman sadece secdeyi Allah'a yapar. Gitsi ağacı öpse bile o ağacı Efendimiz dokunduğu için onun altında oturduğu için öper. Yoksa ağaca tapılmaz. Ey Vehhabi! Yanlış anlama. Boşuna yani tevessüle karşı çıkma. Hazreti Ömer'in dönemi Efendimiz dönemi büyük bir inkılap, Büyük bir değişim. İlk dönemde kabir-i ziyaret etti. Sonra yaptı? Şimdi size serbest ediyoruz. Demek ki hükümler yerleşince ne yapıldı? Bazı şeyler müsaade edildi. Öyle değil mi? Kuran, öyle severlerdi ki deli bile denen basit kalıyor yani Delicesini sevmek diyoruz ya o bile bunun yanında basit kalır varıp tükürüyor işte burada peki anlatır mı biliyorum burada bir anlaşması olduğu zaman gelen elçi bakıyor ki Efendim tükürüyor tükürüyün havada havada kapıyorlar alıp gözlerine üzerine başına sürüyorlar Abdest suyundan damlayan damaları kapıyorlar. Üzerlerine başlarına sürüyorlar. ya Etrafında koşuyorlar. Saçların bari saçları tıraş ettiği zaman dağıttı. Dağıtınca birbirlerini neredeyse çiğneyecekler kapmak için. Ya Onlar onu kapmasaydı bugün bize sakalı şerif, mübarek saz-ı gelir miydi? Mihrabın Mirab'ın şurasına tuttuğu için Efendimiz Aleyhisselam orayı tutarmış sasab-ı hiram. Yaa. işte bak teberrül. Mevla Teala inşallah hakkat işlerinden bizi haberdar eylesin inşallah. Tamam. Resulullah sallallahu sellem, o ağacın, Semburi ağacın altında biat yapılırken Efendimiz sallallahu sellem, Hazreti Osman hakkında Osman Allah ve Resulü için işi için gitmiştir. Ben onun içinde biat yapıyorum buyurdu. Sonra sağ elini tutup Osman eli yerindedir dedikten sonra sol eliyle onun üzerine vurup işte bu biat da Osman içindir dedi. Cenab-ı bak, bu devirde vakılan bu beyan etmek gider. İşte bu eserlerin niçin oldu istersen. Lakin Rabbı Allah razı oldu. Kimden? Anil müminin müminlerden. Ne vakitte? Biz şu vakti ki one piyad ediyorlardı. Kimler? Kes sen sana eyabim. Tahtes Bak Kuranda o geçiyor. O aşk bile Kuranda geçiyor. Ağacın altında sana eden müminlerden Allah razı oldu. Bak. Ashab-ı Selam'dan Cenab-ı razı oldu. Bitti. Onlar aleyhine konuşan adam bu ayete saldırmış olur. Bu kadar büyük bir suç demiş olur. Ya bunlar nasıl sevmesin ya? Bunları sevmeyen adamın demek ki ayeti sevmiyor. Din adına konuşuyor bu adamlar. Hem de ha. Mavi adamı sevmiyorlar hem de din konuşuyorlar. Bu zalim heriflere Allah fırsat vermesin. Fe aleme bildi Cenab-ı ney Mauşeyi o şey ki fi kulübihim onların kalplerinde olan niyeti bildi cenab bak, samimi niyetle teslim olular. Ve henüzleri indirdi es sekinete sekineti manevi huzuru aleyhim onun üzerine. Görüyor musun? Bak feyiz indilerlerine. Aa bak tarikat. Hepsinin üzerine tarikat indi işte. Manekat indir. Başlarından müşri deri Efendimiz Aleyhisselam. Yaa. Feyiz kapatı Aleyhimiz Ve sahabehüm onlara verdi. Sehab olarak verdi. Fethan mübiyyine kariba. Yakın bir fetih. Daha yakın bir fetih var. Mekke'nin fetihinden evvel yakın bir fetih var. Hayber'in ya. Evet. Mevla Teala biat eden 1500'e yakın asabın sözlerinin sadakatini bildiği gibi kalplerinde olan sadakati de bildiğini buyurmuştur hakkında da şöyle buru Cenab-ı Hizaja, Hizaja, yani münafiklere sualı u neşeli inneler'e sorulur. Valla yalan mı inneler'e sorulur? Valla neşeli inneler münafiklerine kazi bu. Evet sorulur münafıklar sana geldiği zaman şöyle derler. Şahid ederiz ki kalbimizdeki inancı bederiz ki doğrusu sen muhakkak Allah peygamberisin. Allah da biliyor ki gerçekten sen onun şüphe götürmez peygamberisin. Bununla beraber Allah şahid ediyor ki münafıklar tamamen yalan Ya. İçindeki, i̇çindeki düşünce başka, dilindeki başka. Onlar hakkında böyle geldi. ashab hakkında Mevla Teala onların içini dışını niyetlerini kabul etti. Ya. Mevla Teala kullunun suretini ve mallarına değil amellerine ve niyetine bakar. Kulun kalbindeki sadakat inanç dışı aksetmelidir. Mesela Müslüman bir hanım tesettüre girmesi gerektiğine inandığı gibi onu giymelidir. O zaman Mevla Teala onun hem kalbine hem suretine bakar. Biraz niyetül mü'min hayrı min ameli. Müminin niyeti amelinden daha hayırlı devlet kurmuştur. Ya. Kalbim temiz diye örtülmüyor. Neresi temiz ya? Nasıl temiz? Temizliği emreden Allah'ın emrini kapatmıyorsun. Yapmıyorsun, temiz diyorsun. Öyle, öyle, öyle palavra yok. Mesela hadsa gitmeye niyet ettin fakat bir mani oldu, gidemedin. Bu durumda sen kazançlısın. Neden? Eğer gitseydin belki de hakkıyla has vasıfesini yapamayacaktın. Ama gitmeye niyetlenip gidemediğinde Mevlata gitmiş ve tam manasında haç yapmışça sana sevap verebilir. Mevla Teala Müslümanlar Hudeybiye barışından sonra Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevver'e dönerken Hayber'in fethedileceğini müminlere bildirmek için onlara yakın bir fetih müzelemiştir. O Müslümanlar ki canlarını, mallarını Allah yolunda feda ederlerse allah Teala da onları böyle mükafatlandırır. Şeriat yaşamak kendini allah Teala'ya feda etmek demektir. Şeriat icabında namaz, icabında oruç, icabında zekat, icabında had, icabında işrak, kuşluk, evvabın, kadının namazı, gece namazı, teheccüd namazıdır. Zaten biri rüyasında kendisini camide, mirhabta ibadet eden görüyor. Oysa da mirhabın duvarı yer ve içerisinde çok güzel huriler çıkıyor fakat işlerinde iki tanesi simsiyah, kapkara. O kimse onlara bakıyor, soruyor, sizler kimsiniz? Ona da senin teheccüd namazlarını kıldın geceleriz, gece, o geceki nasipleriniz. Şu kişide teacüt kılmadın geceki nasiblerin. Eğer o gece ölseydin onlara la olacaktı. Ya arkadaşlar, Allah o bizi kaldırsın inşallah. Gece kalkıyor, abdest alıyor, namaz kılıyorsunuz değil mi? İnşallah kılıyoruz. Dünyada bunlar ibadettir. Bu ibadetlerin ahiretteki karşılığı ise saray köş, huri, bilezi, yüzük çeşidi yiyecekler olacak. Ha? Kim yaz namazdan sonra hemen yatmaz ise ondan razı değilim diyor Efendimiz. Bak, o zaman demek ki yani saat yaz yazın ki mesela. Saat 10'da 11'de oluyor. Şimdi 7'de oluyor. Şimdi hiç olmazsa 10'a kadar ibadet, Kur'an oku bir şeyler yap. Birbirinize hiç çekinmeden yatmak zamanı geldiğini söyleyebilirsiniz. Haydi arkadaşlar yat saati geldi. Saat 10 yatak 10. Saat 3 yataktan uç. Öyle değil mi? Saat 10 yatak 10. Saat 3 yataktan uç. Bosna Ersekli Camii içinde imamın yanında hem de Mirab'da Müslüman hanımlara fenalık yaptılar. Türkiye böyle günlerin de dikkat edin. Şeriatı tam anlamıyla yaşamalı, vaktiyle yatıp vaktiyle kalkmalıdır. Her ibadetin bir yeri zamanı vardır, her şeyi yerli yerinde yapmalıyız. Geç yatıp erken kalkmanın pek faydası yoktur. Uykudan tam alınmadığından, yapılan ibadetten de tat alınmaz. Gece namazına illa ki devam etmeliyiz. Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz, gece namazı, teheccüd namazıdır. Ramazan orucundan sonra en kıymetli oruç Davut Aleyhisselam'ın orucudur. O bir gün yer, bir gün tutardı. Doğru söyleyin, sünnet, müstehab, mendup tek edilir mi? Tek edilmez. Ama Mevla Teala'nın düşmanları, farzları dahi eda etmiyorlar. Ebu Cehil, Nemrut, Karın ve bunlar gibi bütün kâfirler Mevla Teala yakına inanmadıklarından dünyadayken Mevla Teala'ya kullukta bulunmadılar. Onlar ahiretin ah ahvalini gözleriyle gördüğü zaman, o zamanki durumlarını Mevla Teala bize veriyor. Ya e Resulüm, kıyamette müşrikleri Rableri huzurunda başlarını eğerek "Ey Rabbimiz, bize vaat ettiğini gördük, peygamberlerin doğruluğunu işittik ve kabul ettik. Şimdi bizi dünya geri çevir, sarip rahmetle işleyelim. Çünkü inkar ettiklerimize tamamen ve yakına inandık." derlerken bir görsen. O zaman yapılan inanırlar, amel etmek isterler fakat bunun onlara ne faydası olur? Dünyadayken imanın yok, imanı yakin derecesine gelen insana hiç tembihe gerek yoktur. Zaten o şeriatı yaşamaktan zevk alır. Arzu ki Rabbim emredse ben yapsam. Ama imanı ikan derecesine gelmemiş bir insana iki rekat namaz kılmak, sırıtına kayış dağını yüklemek gibi ağır gelir. Kendi met için demiyorum, bundan Allah'a sığınırım. Fakat efendi babam kısırıyor, Mahmut ben senin sana bir şey emredsem de sen de onu hemen yapsan arzusunda olduğunu diyorum derdi. Anladın mı acaba? Yani Efendim Mahmut buyuruyormuş ki Mahmut ben senin sana bir şey emretsem de sen de onu hemen yapsan arzusunda olduğunu diyorum derdi. Ya. Bir şahısla şerî şerî hükümleri tebliğ edildiğinde onun bunlara kolaylıkla yapabilmesi için ona imanının ikan derecesine ulaşmasına vesile olacak yolları da göstermektir. Göstermelidir. Yani yakinen o işi bilmesi lazım, inanması lazım ki o iş kolay olsun. O halde o yolun, o işin yolu nedir? Bu yoldan biri de Mevla Teala'yı zikretmektir işte. Mevla Teala'nın üzere Bunlar Allah'ın zikriyle kalpleri huzura kavuşarak iman edenlerdir. Evet bilin ki kalpleri Allah'ı anmakla yetişir, huzur bulur. Bir insan kainattaki ilimleri bir elekle elese, bütün kitapları araştırsa, onlar okursa kalbi yine de mutmayın ne olmaz. Ancak zikrullah ile olur. Zikreden ile zikredilen Mevla Teala arasında zikir sebebiyle bir münasebet hasıl olur. Zikrettikçe münasebet artar. Münasebet arttıkça muhabbet artar. Zikirden kimse de muhabbet ağır basınca kalp mutmayın ne olur. Nemrut, Firavun, Haman, Ebuceyl ve Ebu Lebkibileri bu adamlar Mevla Teala'nın huzurunda ne diyecekler? İmanımız İkan derecesine ulaştı. Şimdi emret yapalım. İşte İkan Ebu Cehil gibi adamları dahi bu dereceye getirecek o zaman ha. Ama o zaman iş işten geçti. Orada ibadet yok. Medreseler, tekkeler kapatılmakla yakini imana kavuşmanın ilaçları kayboldu. Görünüşte kafirler yıktı. Fakat hakikatte medresede bulunanlar yıktı. Yanmış oldukları edirsizlerden dolayı iş yıkıldı. tazimsiz söylenen, yapılan zikir bidattır. Bak, tazim yoksa onda bidat oluyor. Böyle buyurdu hopluyorlar hani, zikirdeki hopluyorlar, sallanıyorlar, eğlence alıyorlar, ne bileyim, işte kaval çalıyorlar, zurna çalıyorlar falan. İşte tazim olmadığı için o bidat. Ezkürüni, ezkürüküm ayeti var işte. O halde siz bana iptat ve ibadet vererek beni anın ki ben de sizi mağfiretine anayım. Mevla Teala'nın büyüklüğünü keza onun zikrinin azametini düşünün. Bir de bizim hakirliğimizi, zikrimizin azlığını yapmış olduğumuz o azıcık bir zikir sebebiyle Mevla Teala'nın o yüce zikirini kazanacağıza böyle bir şey olur mu? O yüzden işte olmuyor. İnşallah Cenab-ı Allah'a azı çoğa çevirirse umulmadık şeyleri kazanabiliriz. O da Allah'tan ütülü olur. Kul Rabbi dediği vakitte allah Teala lebbeyk buyur ey kulum der. Her kim Allah için olursa Allah onun için olur. Men kâinillâh leh. Her kim Allah için olursa Allah'ta onun için olur. Için olursa, onun için olur. E i̇nsan sen o ufacık canınla onunla olunca Allah-u olunca mevla Teala o büyük zatıyla sende oluyor. Vallahi billahi bu Mevla-u Teala'nın rahmetinden olur ha. Evet. Tersimizden erte gelelim. Ve meganime kanimetler kesireten çok kanimetler Yehuzûne azıklar, Ha o ganimetleri. Vekâne oldu. Allah Allahü Tâzı'l-i her şey galip, hakimen hikmet sahibi oldu. Hem de onları alacakları birçok ganimetleri de cenab bildirdi. Çünkü Allah-u Teala Aziz ve Hakim'dir. Mü'minler hem Hayber'i fethedecekler, hem de Hayber'lilerin mallarını, arazilerini, bağlarını ve bahçelerini de ganimet olarak alacaklar. Allah-u Teala'nın Resulü'nde beyanı buydu. Nitekim öyle oldu. Çok geçmeden Hayber fethedildi. Müminlerde hayberin kaynettlerinin nayboludur. Hayber yahu denen ha. Niye öyle oldu? Çünkü onlar arkadan evet e hile yaptılar. Arkadan kainlik yaptılar. Onların cezası da verildi. Zaten yahu de böyle arkadan gizli iş yapar. Ama onun işini cevabat Müslümanlara bildirir. Vaade vaadetti kim size kim vaadetti Allah Allah Teâzirin. Neyi mevanime kesileten çok çok kaynettleri kitte ne onları alırsınız. Daha alacağınız çok ganimet var. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Fe'aczele peşim verdi. leküm sizin için. Neyi? hazi Şu hayberin fethini. Ve keffe menetti eydiyen nâs. ellerini. Mekkelilerin elini. Anküm sizden. Lit Ve litekûne olsun için ayeten. Alamet olsun. Kime? Lil Ve yehdiye küm sizi hidayet etsin. Neye sıratdan müstakime işte Allah size alacağınız daha birçok ganimetler vaat etmiştir. Yani fetih suresinde bütün fetihler vaat edilmiş. Şimdi bunu size peşin vermiş ve insanlar ellerini sizden çekmiştir ki müminlere biribet olsun ve sizi doğru yola çıkarsın. Kazandıran, galip eden Allah dileseydi o kâfirlerden savaş yapmaksızın intikamını da alırdı. Fakat sizi birbirinizle imtihan etmek için size savaş emrediyor. Ayet-i Celle'de bulunduğu üzere bak savaş et, etmeksizin bize galbet verebilir ama illa cihat etmemizi istiyor. Zira oturmakta kârı yok, ile çarpışmakta ise fayda vardır. Mümin eğer halkta ölse şehit olur, eğer ölmezse gazi olur, cihat sevap alır. Tersimizin ayet gelmesinde allah Teala'nın müminlere fetihler vereceğini, ve çok olacağına şart vardır. Hakikaten Mevlana Teala'nın bu ayet ile vaat etmiş olduğu fetihleri bizde aldık. Zamanınızda hanımların türü çarşaflı oldu. Etekler rahatlıkla küpbe, Çalar giyiyorlar. Sarı sarıyorlar. Mesela de Allah'ın dini tahsil edilebiliyor. Müslümanların İslam tatbik etme edebiliyorsunuzdaki imkanları genişlediği. Önceden böyle miydi? Hayır. Şimdi inşallah daha çok genişler. İşte bu fetih. Bu fetihin altında bunlar. Ve uhra bir deri de lem takdiru kadir olamadığınız aleyha'nın üzerine. <gülüyor> Kad ehatallahum ve allah Teala ehat kuşattı piyamonları. Ya'ne pek Allah'a daim oldu. Alâkül Hüseyin'e şer'iden kadira kadir olarak. Size henüz elinizin ermediği diğer ganimetler de var, vermiştir. Ta o zaman yani Efesos'a bu müjde verilmiş. Değil mi? Hendek kazarken. Hendek kazarken olmadı mı? Kisra'nın sarayları, Yemen sarayları, İran burası, Türkiye o İstanbul'daki saraylar ona gösterildi. Ya Size henüz elinizin ermediği diğer ganimetler de vermiştir. vermiştir. Fakat Allah onları ilimine kuşatmıştır. Allah şeye kadirdir. Mevla Teala Müslümanların fethetmeye kadir olamadıkları başka belde ve ganimetleri Müslümanlar onları fethedinceye kadar hıfz etmiştir, korumuştur. Başkalarının o beldeden ne etmiş, kimse ona yanaşamamıştır. Allah tarafından Müslümanlar için hıfz edilen bu beldenin hangi belde olduğu üzerine müfessirler itiraf etmiştir. Kimisi Faris ve Rum'dur. Kimisi hayberdir, kimisi Mekke demiştir. Diye pazarda Müslümanların fethettikleri her beldedir. Yahut dünyanın sonuna kadar fethedecekleri beldeleri demiştir. Ve lev savaşmış olsaydı kim sizinle kimler o kimseler ki kefarukefret küretler. Eğer kafirler sizinle savaşsaydılar level levl edbar. Elbette arkalarını dönüp kaçarlardı. Bundan sonra la yeziduna bulamazlardı veliyan bir dost, lanasıran hiçbir yardımcı bulamazlardı. Sünnet Allah, Allah'ın sünneti böyledir. Elle olsun o sünnet ki, kad halet geçti min kabli bundan evvel. Ölen tezhide asla bulamazsın. Sünnetiyle Allah'ın sünnetinde sünnet için tebliğen değişiklik bulamazsın. Eğer kafirler sizinle çarpışsaydılar mutlak arkalarına döneceklerdi, kaçalar Sonra da ne onları koruyacak bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri ge, ola gelen sünneti böyledir. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Mevla Teala'nın sünneti kanunu değişmez. Onun sünneti neydi? Müslümanlar ile harbe kalkanların yenilgiye uğrayarak arkalarını dönüp kaçmalarıdır. Lakin bu bir şart ile devam ede gelir. O da Resulullah Efendimiz'in sünnetine ittiba etmektir. Sünnet tabi bu sefer düşman seni yener. Hazreti Öyle işte. Bak mazil, tüm mütemessikine bir sünneti müntasirin ala aduviküm feynharaştüm anha sallatallahu aleyküm men yuhifukum Bela yunza'u khawfu an kulubikum hatta ta'udu ila sünneti sadaka Rasulullah fi ma kuvvetlice tutunucu, sünnetime kuvvetlice tutunucu olmaya devam ettiğiniz müddetçe düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Eğer sünnetimi tatbikten çıkarsanız Allah Teala sizi korkutan bir kâmi size musallat eder. Sünnetime dönünceye kadar da o korku kalplerinizden çıkmaz. İşte böyle başa bak. Şahlı'da korkuyoruz, silahından korkuyoruz. Şimdi ne yapıyorlar? Suriye'nin Sukut füzeleri göründü diyor. Onları görüntüye çıkartla şimdi. Görecek çıktı. Niye çıktı? Türkiye korksun. Korksun da patriotları alsın. Alsın da Avrupa, Amerika iyice yamansın. Ya neyden korkuyorsun? Ölümden korkuyorsun. Ölmeyecek var mı? Yok. O zaman ne ne korkuyorsun? Ölmekten değil de Müslüman olarak ölmemekten korkun. İlla öleceğiz ama Müslüman olarak ölmek en büyük tehlike. رَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün. Bu korkuyu düşünsene nasıl öleceğiz, ne halde öleceğiz, onu düşün. Kadir Şerif'te bak tam rast geldi bahsettiğimiz konuyla alakalı at sefti Müslümanlar rüya anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi yahu bu nasıl iş, sen peygambersin peygamber rüyası haktır, e biz gidiyoruz Mekke'ye gireceğiz, giremedik deyince şaşırdılar. Mekke'den de müşrikler geldiler, anlaşma yapalım dediler bu değil bir anlaşması oldu, anlaşma da öyle bir anlaşma ki hep aleyhimize zahirde hep aleyhine görülüyor ama prensanslar imza attı oraya ki onun neticesinde cahiller bir kere Müslümanların devletini kabul etti. Ya ondan sonra onların orada bulunmasına işte kabileler bölündü. Falan kabile falan tarafa, filan kabile o tarafa derken millet ikiye bölündü. Bütün o arazide bulunan kabileler ikiye bölün. Herkes tarafını seçmeye başladı. Ya. Böylece Efendimiz Aleyhisselam bir anda acayip bir kuvvet buldu. Rahat buldular ve kendilerine bakmaya fırsat buldular. Hazırlandılar. Ya. Ondan sonra da gidip Mekke'yi fethettiler. Ya. Öyle oldu ki artık adamlar anlaşmayı kendileri tarptı. Niye? Çünkü anlaşmaya muhalefet ettiler. Tekrar anlaşmayı yenilemek istediler. Yok, siz anlaşmayı bozdunuz artık, size fırsat yok. Mekke'nin fettine artık Cenab-ı Hak müsaade etti. Böylece o anlaşmanın bereketiyle işte Müslümanlar kuvvetlılıp Mekke'ye O yüzden yani Müslümanların aleyhine gibi görünen şeyleri sen korkma. allah Teala onu lehimize çevirir. Yeter ki biz istikamet üzere olalım. Niyetimiz halis olsun. din İslam'ı yaşamaya azmedelim. Yani kıvırırız. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Dediğin zaman olmaz. O zaman bereket olmaz. O zaman Allah'ın rahmetinden çıkarsın. Gazvet-i Hendek, Hendek Savaşı. Anca Ancar radıyallahu an. Yani nazilün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber geldi. Dediler ki büyük bir kaya. Kıramıyoruz ya orada. Hendekte bir kaya çıktı. Hendek kazıyorlar ya. Savaş olacak. Ütülü kramıyorlar. Bu ben geleyim diyor anne nazire ben oraya gireceğim dedi. Oraya gireceğimiz pekleyin. Fekazen mi'vele kazma yok. O, o balozelini aldı. Fe darabe bir tane vurdu o kayaya. Fe ben Toz gibi oldu ya. Darba devam etti. Ehe yine. Saçıldı ya. Yani. Fakültü Sonra burada tabii üç tane vurma var. Üç kere vurdu. Birinci vuruşta tekbir alıyor. Allahu Ekber diyor bana Yemen, Hire'nin sarayları gösterildi. İkinci vuruyor. Bir daha darmadağ oluyor. Allahu Ekber diyor bana Kisra'nın sarayları gösterildi. Üçüncü vuruşunda bana Kayseri'nin sarayları gösterildi. Orada hepsi fethedecek diye müjdeyi verdi. Münafıklar ne dersin? Ya Muhammed burada aç, karnaz, perişan azde. Düşman gel gelmek üzere milleti nasıl oyalıyor? Münafık işte. Ya münafık. Peygamber'e de laf atar, sana da atar. Onların işi gücü o. Düşmanı metheder, gavur metheder. Müslümanı hakir basit gösterir. Müslüman ne kadar hakir de olsa olsun altın gibidir. Çamura da düşse, pisle de düşse altındır o. Pislik elendi mi? Tertemiz olur. Kavur, ne kadar altına bassa, gene o pisliktir. Şu i̇man yok. Hiçbir şey yok. O yüzden kafayı karıştırmayalım. Ne kadar süsleseler süslesinler o dükkanlarını, evlerini, çamlarla, kavur. Hristiyan, dinsiz, imansız. Hiçbir zaman güzel olamaz. Ona güzel diyemezsin. Acayip süslemiş de. Güzel yapmış deme sakın. Acayip süslemiş. Boşuna masraf etmiş. Çamları keserler. Eğlence için onu şey yaparlar. Hani ağaç sevenler nerede ya? Hindiler keseli, hani hayvan hakları? Hindin ne günahı vardı bu akşam? Hazır kesilmiş et var, onu yeseli. Yoo. Sen kurban kestirin zaman adam, hayvan hakları diye öksürüyor, aksürüyor. Yani hayvan hakları da, hayvanlar kurban için de yaratılmış. Hayvan hakkıdır o zaten kurban edilen hayvanın hakkı onu besmeleyle kesip Allah yolunda onun var. Şekum ente ya Resulullah, ve reculun Sen ve bir iki kişi de yanına alıp gelebilirsin. 2 kişi gelmem var. Öyle mi öyle? Kem galaburuken huve o ne kadar? Yemek ne kadar? Hazır içerinde bu. biraz et, biraz ekmek falan var. Kare. Uu kesirun çok temiz, hoş hoş güzel. O diyor ya, çok az bir şey var, yarısı oldu. Çok, çok. Kale kulleha hanımına de ki La tenziil burmete Tencereyi kaldırmasın. El kubze metten nur Tandırdan da fırından da ekmeği çıkarmasın. Hatta ativen -e gene kadar dokunmayın. Kale buyurdu kumu Ey millet, ayağa kalkın. 300-500 kişi şey. Bekamel macirun ensar Bütün millet ayağa kalktı. Hep para gidiyoruz. Nereye? Yeme. Üç kişi çağırıyorlar. Peki, gidelim. 500 kişi yemeğe gidiyor. Allah'ım. Allah. Ee, peygamber başlarında Peygamber var. Fakale ödühulu kiren. Vela tada tada zatu. Yani sıkışıklık yapmayın. Gençken geniş soğrata rahat oturun. telaşlanmayın Yemek bir diye korkmayın. Yani ellem yezer yeksirul hubze ekmeği kırptan kırptı atmaktan ve yavrefu ve yarifu, yemeği kotarmaktan boş kalmadı hatta şebihu herkes doydu bütün orduyu doyurdu ve bakiye bakiyeten bir miktar da kaldı kale kuli aza sen de bunu yer diye ev sahibine buyurdu vehti şurada hede, hediye dağıt insanlara ver komşulara yani binden nase isabetun mucatun insanlara açlık vurdu. Büyük bir mucize arkadaşlar. Neyse Çabrada eve gidiyor. Hanıma haber ver hanım, tencereyi asma. Ekmek çıkarma. Ne oldu? Losam gelecek. İyi iyi güzel. Sevin tabii. Amaçtı işte tabi koca düşünüyorsun düşünceli. Ne oldu ya? Işte? Hepsi geliyor. <gülüyor> Ne oldu be adam? Diye. Başlarında kim var? E, daha ne düşünüyorsun? Değince sakinleşiyor. Ya arkadaşlar. cenab bak Hak kap gözümüz artsın inşallah. E, başımızda bir Allah dostu var. Allah'ın dostu olmadan dünya yürümez zaten. Ne korkuyorsun? Sen işine bak. E, filancı inkar ediyor filancı inkar ediyor. Ya 73 fırka. 72'si inkar edecek <gülüyor> Bir tanesi sağlam. Mevla biz o sağlamda verirsin. Amin. Ne korkuyorsun kardeşim? 73 kanal yüklenmiş. 72 kanal İslam aleyhine... 72 tane düşman İslam aleyhine olacak bu zaten. Söylenmiş. Ama ne diyor? Bak benim sünnetim üzere daima deseniz kimse size zarar vermez, veremez. An-ı Ebi radıyallahu anh La ilahe illallah vahdehu Allah'tan başka ilah yok. Tek oldu halde yegane ilah odur. Ve azze cündehü ordusunu aziz etti. Ve nasıra abdehu kulu Muhammed sallallahu yardım etti. Ve galebel ahzâ ve vahdehu tek başına bütün düşman ordularını perşan etti. Şey Ondan sonra da bir şey yok. Paki odur. Bu dua Efebü'l-Selam Hendek gün okudu. Ya düşmana karşı savurdu. Bunları işte Neoten bak rüzgar gönderdi. Onlar perşan etti. Gazet-i Hudeybiye An-Umer Lakat ön zilet aleyye leylete suretun Muhakkak bu gece bana bir sure indirildi ki Lehiye ehabbü lehye mimma talhat aleyhi şemsu güneşin üzerine doğduğu bütün eşyadan daha sevimlidir bana bu sure. sümmekkara inna fettehna aleyke fethambibina sonra inna fettehna aleyke fethambibina işte suresini okulduk, fetih suresini okulduk, biz de bunu okuduk işte herhalde. Cenab-ı Hak Efe Nazarımızın bereketiyle bu işleri anlamaya bizim muvaffak edilsin. Yani konu aynı geldi görümsünüz, elhamdülillah. Bu da Efe bir hediyesidir inşallah. Allah razı olsun. Sizin barak olsun Cenabap. Hayırlıda daim eylesin. Şerlerden uzak eylesin. Amin. evlatlarımız, çocukluğunuzu hak yolda, İslam yolunda, sünnetine yolda daim eylesin inşallah. Hastalara hayırlı şifa nasip eylesin. Elhamdülillah.